Yağoğuzullahı min al şeytanı raji'm. Bismillahi r Alem'in. Ve salat ve salamu'ala Rasulüna ve ala alehi ve ashabhi ijmāil. Rabbı eser ve la ta eser. Rabb bil xayir. Amin. Allahım, inna nagozukem min ilmin la Allahım. Okuyoruz, işitiyoruz, derslere geliyoruz öğreniyoruz. Bütün bu öğrendiklerimizden sonra fayda vermeyen elimden sana sığınırız ya Rabbi. Yani öğrenildiği halde hayatta tatbik edilmeyen, amele dönüşmeyen, kurtuluşumuza vesile olmayan, ihlâssız olan bütün halden davranışlardan sana sığınırız. Ve min yusma. İşitilmeyen, kabul olunmayan Reddedilen duadan sana sığınırız ya Rabbi. Omin عَيْنِ لَا <تَدْمَع> Allah korkusundan dolayı ölüm ve sonrası hesap günü şuuruyla alakalı mahşer meydanını, amel defterlerinin verilişini, teraziyi, mizanı işittiği halde Allah korkusundan dolayı yaşarmayan bir gözden sana sığınırız. Omin نَفْسِنْ لَا <تَشْبَع> doymak bilmeyen bir nefisten sana sığınırız ve min kalbin la korkmayan haşyet duymayan kapten sana sığınırız ya Rabbi Allahümme mezidina ilmen ve fehmen ve lehiqna bis salihin Allahümme ilmimizi anlayışımızı artır ve bizi salihlerle beraber eyle ya Rabbel alemin amin muhterem kardeşlerim muhterem Müslümanlar ve muhterem bacılarım, Mahkeme-i Kübra'nın Hesap bölümünden, hesap merhalesinden, amel defterlerinin takdim edilmesinden, insanların hesaba çekilmesinden ve amel defterlerinin, amellerin mizanda tartılmasından sonra. Artık ebedi makamlara, ebedi mekanlara, cennete veya Allah muhafaza buyursun cehenneme gitmeden önce son bir imtihan yeri var, son bir durak var. Ahiretin, mahşerin en şiddetli imtihan yerlerinden birisi daha var. Bugünkü dersimizde konu edineceğimiz inşallah. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anh'a sorduğunda Ya Resulallah, ahirette bizi hatırlar mısınız? Üç yerde hatırlayamam ey Ayşem dediğinde birisi amel defterleri verildiğinde diğeri amellerin tartıldığında işte üçüncüsünde ve وَاِنْدَ sarati, اِذَا وُضِعَا Beyne cehennemin etrafına kurulduğunda Beyne zahre-i cehennem Cehennemin üstüne o sırat o köprü açıldığında kurulduğunda da hatırlayamam Ey Aişem dediği o yer muhterem kardeşlerim Sırat köprüsü her insanın ama mutlaka her insanın uğrayacağı bir yerdir Cehenneme de oradan gidilir cennete de oradan gidilir Cennete gitmek için de tek yol Sırat Köprüsü'dür. Yine Sırat Köprüsü dediğimiz gibi kişileri, kulları hak etmiş olanları cehenneme gönderen yerdir. Cehennemin üzerinde kurulu bir yerdir. İki yakası üzerine kurulmuştur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuradan devam edelim inşallah. Şöyle diyelim. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh diyor ki Riyazu's Salihin'de Mahkemeyi Kübra'dan sonra ameller tartıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenecek ve buyuracak ki: Kim dünyada neye ibadet yapmış, neye kulluk yapmışsa, neye boyun eğmişse, neye teslim olmuşsa o onun peşinden gitsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirdikten sonra buyurdu ki: Bunun üzerine insanlar ilahlarını arayacaklar. Kimisi güneşin olduğu yere güneşin peşinden <gülüyor> kimisi aya ibadet edenler ayı yıldızlara vesaire putlara tahutlara, tapanlar ibadet edenler taptıklarının olduğu yere doğru gidecekler sevk edilecekler onlarla buluşacaklar ondan sonra sırat köprüresine doğru bir yolculuk başlayacak ve ilerleyecekler her bir insan Hz. Adem'den Son insana kadar, son nefesini en son kim verecekse bütün insanlık yaratılmış, hesap verecek olan bütün mahlukat oradan geçmek mecburiyetinde, sırat köprüsünden. Peki bu sırat nedir? Nasıl bir şeydir muhterem kardeşlerim? Bir köprüdür ama ahiretle alakalı bir köprü. Şöyle akaid kitaplarımızda, keram kitaplarımızda, Hadis kitaplarımızda şöyle tarif edilmiştir. Özet olarak Sırat Köprüsü cehennemin üzerinde kuruludur. Müminlerin, Müslümanların amelleri nispetinde rahat ve hızlı geçebilecekleri, münafıkların, kafirlerin, fasıkların oradan cehenneme sevk edilecekleri bir köprüdür demişlerdir muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü'nü anlatan, Sırat Köprüsü'nden bahseden, oraya işaret eden ayetler vardır. Bunların en meşhuru Meryem Suresi 70 ila 72. ayetleridir. Onları okuyalım inşallah. Paylaşalım. Buyuruyor ki Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Estaizu Billah ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّذ۪ينَ hum أَوْلَى biha صِل۪يَّا Biz cehenneme ve Kimin layık olduğunu, kimin gideceğini, kimin orayı hak ettiğini en iyi şüphesiz biz biliriz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İşte şimdi o ayet geliyor. 71. ayet ve Rabbimiz buyuruyor ki وَاِمْ مِنْكُمْ illa وَارِدُهَا Her biriniz minkum sizden her biriniz mutlaka oraya uğrayacaktır. كَانَ عَلَىٰ Rabbike hatmen مَقْضِيَّا Bu Rabbin katında verilmiş olan kesinleşmiş bir hükümdür buyurdu Rabbimiz. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşlerim. Bu ayetten yola çıkarak bütün müfessirlerimiz bu ayette bildirilen 71. ayette bildirilen her biriniz oraya uğrayacaksınızdan kast olunanın işte cehennem üstündeki sırat köprüsü olduğunu söylemişlerdir. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh. bununla alakalı güzel bir yaşanmış olan bir sahne var. Muğte'ye gitmeden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik İslam ordusunu Korkunç sayıda büyüklükteki Bizans ordusuna karşı Medine'den yola çıkardığında Onları ashabıyla birlikte Medine'nin dışında Yolcu etmek üzere onlarla vedalaştığında Abdullah İbni Revaha radiyallahu anh Çok içten ve sarsala sarsara ağlamaya başlıyor Tabi etrafındaki insanlar Herkeste selamlaşıyorlar, vedalaşıyorlar. Ona da soruyorlar, şaşkınlıkla bakıyorlar veya o da onların o bakışları karşısında niçin ağladığını açıklama gereği duyuyor. Ve diyor ki sakın ha zannetmeyin ki ölümden korktuğum için ağlıyorum veya dünyayı sevdiğim için buralardan ayrılamadığım için ağlıyorum diye zannetmeyin sakın. Ama ben vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Her biriniz mutlaka oraya uğrayacaksınız. Sırattan geçeceksiniz. Cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin üstünde olacaksınız. Ayetini işittim ama bilmiyorum. Acaba oradan çıkabilecek miyim? Yoksa orada kalacak mıyım? Yoksa orada ayağım kayacak mı? Cehennemin dibine yuvarlanacak mı? Kim diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden şair sanat ehlinden o mübarek sahabe Abdullah İbni Revaha şehit olacağına Resulullah işaret vermiş ve mutede şehit oldu. Şehadet çerbetini içti. Ölü olmasına rağmen ben bilmiyorum acaba oraya uğrayınca oradan çıkabilecek miyim? Fakat Rabbimiz 72. ayette buyurdu ki o ayetin altında ثُمَّ نُنَجِّلْ لَذ۪ينَ التَّقَوُّ Ama biz oradan Abdullah İbn-i Usame'leri, Hazreti Cafer'leri kurtaracağız. Onlar orada şehit düşmüşlerdi. Allah'tan korkanları, müminleri oradan kurtaracağız. وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا Fakat zalimler, orayı hak etmiş olanlar orada dizüstü çökmüş olarak cehennemde kalacaklar buyurdu muhterem kardeşlerim. İşte bu sırat köprüsü, Kur'an-ı Kerim'de kendisine bu ayetle yine Enbiya Suresi'nde Hadid suresinde geçen bazı ayetler var Sırat köprüsüne işaret eden müfessirlerimizin böyle açıklamış olduğu ayetler var fakat o kadar çok hadis-i şerif var ki sadece bir iki tanesini sizinle dersin akışı içerisinde inşallah paylaşmaya çalışacağım Sırat köprüsünden bahseden Sırat köprüsünün özelliklerini bize anlatan mesela bunlardan bir tanesini Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor Müslim'de geçen bir hadis-i şerif Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırattan sırat köprüsünden bahsedince ashabına onlar sordular ki: ya Rasulallah, ve mel o sırat köprüsü diye tarif ettiğiniz, anlatmış olduğunuz köprü nedir ya Rasulallah?" deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıratı sırat köprüsünü tarif etti, açıkladı, özelliklerini, vasfını Oradan geçenlerin akıbetlerini bildirdi. Biz de böylece öğrenmiş olacağız inşallah. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Dahtun mezilletun'' Kaypaktır, kaygandır. Hani böyle çamurlu bir arazide gidersin, ayağın kayar ya, öyle bir yerdir sırat köprüsü dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Fihi khatatifu'' Orada kancalar vardır, kanca. ''Ve kelalibu'' Çengeller vardır ve hasekun ve dikenler vardır tekunu bi necdin fiha hani necitte bulunan o bildiğiniz gördüğünüz dikenlerden vardır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına algılayabilecekleri anlayabilecekleri bir şekilde orayı tarif ediyor yoksa sıratta olan dikenler çengeller kancalar tabii ki necittekinin onun aynısı değil fakat onunla tarif ediyor ona benziyor diyor Efendimiz Aleyhisselam Fiha شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا Hani o necidde bildiğiniz sa'dan denilen dikenler vardır. Ona benziyor diyor. Sırat köprüsünün dikenleri, o çengelleri, o kancaları. Bunların ne görevi vardır? Niye var acaba bunlar? Oraya geleceğiz inşallah. فَيَمُرُّ <gülüyor> الْمُؤْمِنُونَ Müminler amel defterini sağ elinden almış. Terazi'de, mizanda sağ taraf ağır gelmiş dünyada yaşarken sıratı müstakim üstünde yürümüş onlar sırattan nasıl geçecekler fe yemurrul mu'minune ketar fil ayni göz açıp kapaması gibi o kadar basit yani onlar için o son imtihan yeri vakel kel berqi şimşek çakması gibi yani şimşek ne kadar hızlı çakar şimşeğin çakmasındaki hız gibi o kadar hızlı bir şekilde geçecekler ve rüzgar gibi geçecekler oradan ve kayri kuş gibi uçacaklar sırattan ve ceavidil hayl ve rıkab çok hızlı yarış atları gibi develer gibi seri bir şekilde geçecekler oradan dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fenacun musellemun bazıları oradan sapa sağlam kurtulacak işte bu anlatılanlar Rüzgar gibi, şimşek gibi, kuş gibi geçen müminler, o çengeller, o kancalar, o dikenler onlara takılmayacaklar. Onlar oradan selim bir şekilde kurtulacaklar. Ve mehduşun murselun ama bazıları, amelleri o kadar el vermiş olanlar, oradan yaralanmış, tırmalanmış olarak ancak kurtulacaklar. Murselun <gülüyor> verilecekler. Ve <gülüyor> mehdusun fî nâri cehennem. Kimisi de cehennem ateşinin içerisine yığılacaklar, orada kalacaklar dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Sırat Köprüsü'nü böyle tarif etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde. Bu hadislerden sadece bir tanesi muhterem kardeşlerim. Daha çok hadis-i şerif var. Kıldan ince olduğunu söyleyen, kılıçtan keskin olduğunu söyleyen, Yine o hadiste de geçtiği gibi etrafında bu kancaların, çengellerin, dikenlerin olduğunu bildiren hadis-i şerif var. Ve bu son okumuş olduğumuz hadiste bildirildiği gibi her kul oradan itikadına ve ameline göre geçecek. İmanına, ameline, ahlakına, ihlasına göre sırat köprüsünden geçecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sırat köprüsünden geçmek... Bu dünyada bildiğimiz herhangi bir köprünün üstünden veya çok uzun bir köprünün üstünden. Mesela İstanbul'da bir Boğaz Köprüsü'nü düşünün. Trafik tıkalı olur, trafik açık olur fakat çok büyüktür, çok uzundur. Büyük bir yapıdır veya ondan daha büyük bir şey. Fakat kişilerin, insanların iradesine bağlı olarak oradan geçmek yok. Orada sırat köprüsünden geçmek sadece imana, itikada, amele, ahlaka ve ihlasa bağlı olan bir şeydir muhterem kardeşlerim ona göre insanlar sırat köprüsünden geçecekler yine bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Allah ahirette cehennemin üstüne sıratı kuracak oradan ilk olarak ben geçeceğim ve benim ümmetim geçecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdu oradan ilk geçecek benim ve benim ümmetimdir Hani kim neye taptıysa kim neyin kimin peşinden gittiyse onlar orada o şekilde gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkasında ümmeti orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Hani beni ara orada bulursun demişti ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu anha. O gün orada peygamberlerden başka hiç kimsenin söz hakkı yoktur buyuruyor hadisin devamında. Onların da sadece ağzından çıkan Allahümme Sellim, Allahümme Sellim. Ya Rabbi sağ salim, selametle şuradan da kurtulmamızı bize, ümmetlerimize nasip eyle diye dua ediyorlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tek söz sahibi peygamberlerdir. Onların da tek sözü Allahümme Sellim, Allahümme Sellim. Vaziyetin dehşetini, durumun ağırlığını düşünebiliyor musunuz? Başka kimsenin söz hakkı yok, zifiri karanlık var. Herkes sessiz fakat peygamberler Orada da ümmetlerini yalnız bırakmıyorlar Rabbul Alemine yalvarıyorlar Allah'ım selamet ver kurtar diye Hadis devam ediyor muhterem kardeşlerim Cehennemde diken gibi Kancalar vardır Sıratın etrafında Altındaki cehennemde dikenler gibi Kancalar vardır Ne kadar büyük olduklarını Allah'tan başka kimse bilmez Hani o Necid'deki saadan denilen dikenler ona bakın anlarsınız demişti ya. Fakat bu cehennem ve sıratın dikenleri onların büyüklüğünü şiddetini Allah'tan başkası bilmez. Bu dikenler kötü işleri yüzünden insanları kaparlar. Dikkat edin. Orada bildirilmeyen bir detay bu hadiste bildiriliyor. Bu dikenler amellerin yüzünden insanları kaparlar. Kim insanlar? Amellerinden dolayı o dikenler o kancalar tarafından Etleri parçalanır, tırbalanırlar, yaralanırlar. Kimileri de çok zorluklar olmasına rağmen oradan kurtulurlar dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Bukhari'de, Müslim'de geçen bir hadis-i şeriften bahsettik. Kişilerin amellerine göre nasıl bir hızla oradan geçeceğinden bahsettik. O gün zifiri karanlık var dedik. Bunu bize bildiren... Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ve o ayetten yola çıkarak bu ayetin tefsirini yapan çok meşhur bir sahabe var. Önce ayete bakalım inşallah Hadid Suresi'ndeki ayete 12. ayette. Rabbimiz öyle buyuruyor. "Sadaydullah. Yawma tera'u'l-mu'minina ve'l-mu'minati yes'a nuruhum ve bi'aymanihim." Mümin erkekler, mümin kadınlar o gün önlerinden, sağlarından onlara amellerinin vermiş olduğu bir parlaklık bir nur var. Onların ışığında gittiklerini görürsün buyuruyor Rabbimiz. Buşra şuraakul yume cennetun tecrî min fiha. İşte bugün size öyle bir müjde vardır ki diyor Rabbimiz, zemininden ırmaklar akan cennet. İçinde ebedi kalacağınız cennetler vardır. Ne büyük bir kurtuluştur buyurdu Rabbimiz muhterem kardeşlerim. Ve 13. ayet şimdi diğer kişilerden bahsediyor. Burada müminler var. Sırat köprüsünden bir ışıkla bir nurla geçiyorlar. Amelleri gereği onlara bir nur verilmiş. Fakat diğerlerine de bakalım 13. ayette. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُوا Münafık erkekler, münafık kadınlar o gün lillezine amenû. Mümin kişilere, o mümin erkek ve mümin kadınlara diyecekler ki o gün unuruna naqtabis min nurikum bekleyin durun bizi de bekleyin o ışığınızdan nurunuzdan bir parça alalım biz de faydalanalım qiynercu varaakum fa'temsu nura Allah onlara şöyle de ettirecek arkanızı dönün ışığı orada arayın fa <gülüyor> duriba bir bisurun aralarında bir sur hani şehrin etrafını böyle muhkem çevirmiş kadeler olur ya öyle bir sur bir duvar örülecek vurulacak lehu babun bir kapısı var onun sadece bir kapısı olan bir sur var artık cehennemle cennete gidecekleri birbirinden ayıracak batinuhu fihir rahmetu ve zahiruhu min qablhi'l onların arasındaki bu kapı İç tarafında rahmet, dış tarafında orada kalanlara azap olan, cehennem olan bir sur çekilecek dedi Allah Celle Celaluhu Muhterem Kardeşlerim. Hani müminler önden gidiyorlar. Zifiri karanlık var. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh bu ayeti şöyle tefsir ediyor ve buyuruyor ki O gün müminlere amelleri kadar nur verilecek. Bazılarının önündeki ışık, sağlarındaki, etraflarındaki ışık amellerinin geriye olarak dağ gibi olacak diyor. Hani yolda gidiyorsun. Arabanın ışığı var. Lambaları var. Çok karanlık bir gece. Ay ışığı dahi yok. Arabanın farını kapattığında bir metre dahi önünü göremiyorsun ya. İlerleyemiyorsun. Orada kaldın. Orada dikildin. Biraz ileri gidemiyorsun. Önünde ne var bilmiyorsun. Nasıl tehlike. Öyle bir sahne. Abdullah İbni Mesud radıyallahu var. İşte müminlere amelleri kadar nur verilecek. Bazılarının nuru dağ kadar olacak. Amelleri kadar. Bazılarının nuru ışığı ağaçlar kadar olacak. Böyle sıralıyor. Bazılarının ışığı parmaklarının ucunda yanıp sönen böyle küçük bir lamba gibi olacak. İşte ameller ne kadarsa muhterem kardeşlerim ışık o kadar olacak diyor bu ayetin tefsirinde. Kimse kimsenin nurundan faydalanamayacak. Bana da şu ışığından bir aydınlık ver ben de seninle geleyim diyemeyecek. Sadece söz sahibi peygamberler. Allahümme Sellim Allahümme Sellim. Ya Rabbi selamet ver kurtar. Öyleyse tek kurtuluş sırat için ameller hazırlamak. Sıratta aydınlık olacak, nur olacak. O zifiri karanlıkta emin bir şekilde cennete giden yolda son imtihan olan sırat için ameller hazırlamak muhterem kardeşlerim. Tek kurtuluş vallahi bu. Bundan başka bir kurtuluş yok. Yoksa o gün orada kimseye hiçbir şeyin faydası yok. Ne getirdiyse ne yatırdıysa önden ne gönderdiyse sadece onun faydası var diyor. Allah Celle Cahaluhu ayeti kerimede hadis-i şeriflerde muhterem kardeşlerim. Sonra devam ediyor 14. ayeti de paylaşalım inşallah. Yunadunhum şöyle seslenirler. Elem nekum o münafıklar. Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Şimdi mümin erkekler önden gidiyor. Yıldırım hızıyla sıratı geçiyorlar. Biz sizinle beraber değil miydik diyor dünyada? Hani biz de namaza geliyorduk, camilerde bulunuyorduk. Camilerin çevresindeydik. Belki Ramazan aylarında oruç tutuyormuş gibi yapıyorduk. Biz de bazen paralar veriyorduk, infak ediyormuş gibi görünüyorduk. Elem <gülüyor> nekum Biz de sizinle beraberdik diyorlar sesleniyorlar. Kalu <gülüyor> bela. Mümin erkekler ve mümin kadınlar diyorlar ki evet. Öyleydi ama velakinnekum fetentum enfusekum. Siz kendi kendinizi fitneye düşürdünüz. Vetarabbastum, <gülüyor> tertabtum siz bizim başımıza musibetler gelmesini gözetlemek için sadece yanımızdaydınız siz münafıklık yapmak için aramızdaydınız siz Uhud'a giderken ordunun arasını bozabilmek için Resulullah'ın arkasındaydınız siz Resulullah'ın gittiği her yerde fitne fesat üretmek için oralardaydınız Resulullah'ın arkasına gelip namaz kırıyordunuz fakat Allah sizin kalbinizi iyi biliyordu siz kendi kendinizi yaktınız perişan ettiniz siz kuruntulara sarıldınız. O kuruntular sizi aldattı. Hatta ca'e emrullah. Ta ki Allah'ın hükmü gelinceye kadar. Ve garrakum billahil garur. <gülüyor> Burası çok önemli muhterem kardeşlerim. Ve aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile aldattı. Diyor 14. ayette hadid suresinde muhterem kardeşlerim. Burası ve garrakum billahil garur. <gülüyor> Gerçekten altı özellikle çizilmesi gereken, çok ders almamız gereken bir yer ayeti kerimede muhterem kardeşlerim. Başı da çok önemli, her yeri önemli. Yani bir yerlerde bulunmanın hiçbir manası ve faydası yok eğer ihlas yoksa. Siz de bizimle beraberdiniz, evet ama niyetlerinizi Allah biliyordu. Namaza duruyoruz, herkes namaza duruyor. Ama kim niçin o safta var? Kim aktör olarak geldiği? Kim show yapmak için geldi hele cenaze namazlarında. Kim orada niçin var? Herkes görünüşte aynı. Biz zahirine bakıyoruz. Ama Allah gönüllerde olanı biliyor. Allah ona göre değerlendiriyor. Allah ona göre ecrini veya cezasını veriyor. Siz bizimle beraberdiniz ama bizim size farkımız biz Allah için oradaydık. Biz Allah'ın rızasını mahşer meydanından Allah'ın azabından korktuğumuz için oradaydık. Siz onun için orada değildiniz. Diyor ayet-i kerimede muhterem kardeşlerim. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ garur Allah ile aldatıldınız. Sizi aldatanlar Allah ile aldattılar. Kişilerin Allah ile aldatılması ne demek muhterem kardeşlerim? Bugün öyle bir Allah anlatıyorlar ki Allah ile aldatanlar aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bildirmiş olduğu tek burada değil birçok yerde Kur'an'da geçiyor bu ifade. Allah ile insanları aldatıyorlar. Nasıl? Kur'an'ın, hadislerin tarif etmediği bir Allah'ı insanlara ta tanıtıyorlar. Ferde karışmayan, topluma karışmayan, cemiyete karışmayan, ticarete karışmayan, siyasete karışmayan, hukuka karışmayan, aileye karışmayan, aile hayatına karışmayan, hiçbir şeye karışmayan bir Allah ile sizi aldattılar. Siz öyle bir Allah'a inanıyordunuz. Siz öyle bir inandığınız Allah'ı işte ahirette bulamayacaksınız ve garrakum billahil garur o gün siz Allah'ı Kur'an'da bildirdiği, Resulullah'ın tarif ettiği şekilde tanımadıysanız. Hani Hicr suresinde Rabbimiz buyuruyor ya: "Ne ibadi enni en el rahim." Kullarıma söyle. Kullarıma bildir ben gerçekten bağışlayarım, affedenim. ve in azabim huvel azabul elim. Ama benim azabım can yakıcı bir azaptır. Bu dengeyi tutturamadıysa eğer Allah'ı esmasıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle tanımadıysa eğer işte Allah sadece camide olan haşa ve kella bir Allah'tır dediyse eğer Allah muhafaza buyursun bir Yahudi, bir Hristiyan gibi düşündüyse eğer Allah benim hayatıma sadece camide karışır. Allah benim hayatıma veya benim hayatımdaki sadece cenazesin, cenazenin organizasına karışır. Veya Allah benim hayatımda sadece başım sıkışınca inandığım Allah olur dediyse eğer Allah muhafaza buyursun ve garrekum billahil garur <gülüyor> işte şeytan öyle bir Allah'la sizi aldattı ki yandınız perişan oldunuz o gün hiçbir şeyiniz size fayda vermeyecek diyor muhterem kardeşlerim böyle anlattılar böyle aldattılar kulları böyle perişan ettiler Allah'ı tanıyalım Allah için kelimeyi tevhidde la ilahe illallah derken o illallah dediğimizde hangi Allah'a taptığımızı bilelim. Onun esmasını öğrenelim. Onun sıfatlarını bilelim ki ahirette bize faydası olsun muhterem kardeşlerim. Tabii ki bilmek de yeterli değil. Amele dönüştürelim. Hayatımızın her anına Allah'ın Rab olduğunu unutmayalım. Müdahil olduğunu unutmayalım. Sadece ona kulluk yapmamız gerektiğini unutmayalım. Öyle olursa Allah'ın izniyle akibetimiz orada işte ihlasla, samimiyetle bir iman, bir itikat, bir amelle oraya gidersek Allah'ın izniyle sadece selamete erebilmek bu yoldur, başka bir çaresi yoktur muhterem kardeşlerim. Sırat'tan geçerken özellikle faydalı olacak bazı ameller vardır. Bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Mesela Müslim'de geçen bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste buyuruyor ki o dehşetli günde o dehşetli günde emanet ve rahim. Yani hiyanete uğramamış bir emanet ve ilgi, alaka, ilişki kesilmemiş olan bir akrabalık bağı gönderilir. Kullarla beraber sırat köprüsüne gelir diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve bu ikisi yani hiyanete uğramamış emanet ve ilgi ilişki kesilmemiş olan akrabalık bağı sıratın sağına ve solunda dururlar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de geçen bir hadis sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer ben de, sahabe dedik ya Resulallah şimşek gibi geçmek ne demek bize tarif eder misiniz şimşek gibi geçmek ne demek dedi ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem siz hiç şimşek çakarken görmediniz mi buyurdu Göz açıp yumacak kadar bir zamanda o şimşek verir. İşte emanete hiyanet etmemiş olanlar, akrabalık bağını kesmemiş olanlar, onlar amelleri sağında ve solunda durup onların selameti için bir nevi şefaatçi olurlar. Dimdik oradan geçmesine vesile olurlar ve şimşek çaktığında gözünü açıp kapattığında onu görmen mümkün değildir. Öyle bir hızla geçeceksiniz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra rüzgar gibi sonra kuş gibi sonra koşucular gibi onları amelleri böyle suratla geçirir. Peygamberler Allahumme sellim Allahumme sellim derler dedi muhterem kardeşlerim. Yine Müslüm'de geçen iman bahsinde olan bir hadis-i şeriften bahsediyor. Emanet çok derin bir konu giremem vaktim yetmez ama bu sırat köprüsünde şimşek gibi geçmemize vesile olacak emanet nedir? Emanet her şeydir muhterem kardeşlerim. Şu hayat bize emanet değil mi? Şu nefesler bize emanet değil mi? Şu sağlık, şu gençlik bize emanet değil mi? Evlendiysek eşimiz, hanımımız bize emanet değil mi? Evlenen eşlere, kocaları emanet değil mi? Çocuk Allah lütfettiyse çocuklar emanet değil mi? Allah lütfedip keremiyle kazanmasını nasip eylediği paralar, mal, mülk emanet değil mi? Bedenlerimiz emanet değil mi? Belki bir makama geldik, söz sahibi olduk. O makam emanet değil mi? O mevki emanet değil mi? Her şey varlık anlamında Allah ne lütfettiyse o emanettir. İşte o emanete hiyaneti varsa o sırat köprüsünde sağda veya solda bizim için yoktur. Ama hiyanet yoksa, o emanet dimdik ayakta tutulduysa orada bir garantidir Allah'ın izniyle ve akrabalık bağları. Allah'ın tutun dediği, ayakta kalsın dediği anne babayla ilişki, akraba ile teyze ile dayı ile amca ile ilişki. Bu bağların sıkı tutulması, onların gevşetilmemesi şu yaşadığımız toplumlarda Batı dünyasında gösterildiği gibi değil. En değerli bağımız, yapımız akrabalık bağının olduğunu unutmamak. Vallahi Azim Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Sırat köprüsünde geçmemiz için vesile olacak davranışlardır muhterem kardeşlerim. O kancalar, o çengeller kişileri amelleri nispetinde yakalayacaklar. Yani günah ne kadarsa o dikenler o günahları radarına alan frekansta ayarlanmış olan varlıklardır öyle diyelim. Öyle tarif edelim. O kancalar, o çengeller, o dikenler Allah tarafından öyle ayarlanmış, öyle yaratılmış ki o kalabalık milyarların içinden günah işleyen kişileri yakalıyorlar günahları ağırlığında ya paramparça yapıyorlar ya cehenneme yuvarlıyorlar kafirleri ve münafıkları zaten tutup sırat köprüsünden cehennem kuyusuna deryasına doğru atıyorlar muhterem kardeşlerim Allah öyle onları yaratmış emrettiği şekilde emrolanan kişileri yakalıyorlar ve işlenen her bir günah sırat köprüsünde bir kanca olduğunu unutmayalım her işlediğimiz günah kendi ellerimizle sırat köprüsünde dikmiş olduğumuz Bizi yakalayacak olan bir diken bir kanca olduğunu unutmayalım Öyleyse kim diliyorsa artık günah işleyip sıratta onu yakalayacak parçalayacak olan kancaları çoğaltsın Allah muhafaza buyursun Kim de diliyorsa günahlardan vazgeçerek Allah'a tövbe ederek o kancaların oradan sökülmesine vesile olmaya çalışsın. Çare yok başka. Allahümme sellim, selimden başka çare yok muhterem kardeşlerim. Ama o kancalar orada var vallahi. Hadislerde bildirilmişler bize. Akayet kitaplarında aktarılmış bunlar muhterem kardeşlerim. Öyleyse pişman olacak gün gelmeden önce o kancalar, o dikenler orada varken sıratı geçmenin çok zor olduğunu unutmayıp, mümkün olmadığını bilip, ona göre hayatımızdayken onları sökmeyle uğraşalım muhterem kardeşlerim. Sırat'ta faydası olacak amellerden bir hadis örnek verdikten sonra sıratta özellikle kişilerin yakalanmasına vesile olacak hadis de verelim ki onlardan sakınalım. Neye yapışacağımızı bilelim, nereden uzaklaşacağımızı bilelim muhterem kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis şerif Mümin kardeşine iftira atan Onun ırzına Namusuna iffetine Vesaire Mümin kardeşine iftira atan Yani onda olmayan bir vasıfla Onu anlatan kişi Diyor Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem O söylemiş olduğu Sözlerin vebalinden tamamen Temize çıkıncaya kadar Cehennemin üstündeki köprüde Allah onu hapsedecek dedi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayette veya şerhinde ona denilecek ki mümin hakkında söylediğini ispat et. İspat edemediği müddetçe orada hapis edilecek. Sıratın üstünde Allah muhafaza verirsin. Ah şu dillerimiz ah. Ah şu dillerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için Hazreti Muaz radiyallahu anha öyle dememiş miydi? Diline sahip çık ey Muaz demişti şu diller var ya şu diller kişileri yüzüstü cehenneme yuvarlayan şu dillerdir muhterem kardeşlerim iftira, gıybet yalan çok basit işlenebilecek günahlar hiçbir yere gitmene gerek yok para harcamana gerek yok, zahmet çekmene gerek yok oturduğun yerde Allah muhafaza buyursun seni sıratta perişan edebilecek ameller işte bunlar muhterem kardeşlerim öyleyse bu ameller noktasında Müminler olarak çok titiz davranmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kurtuluşa vesile olacak bir şeyden bahsediyor. Kim öfkesini tutarsa öfke kullarda var yaratılış itibariyle Allah bize öfke vermiş. Kim öfkesini ama tutarsa öfkelendiği zaman Allah onun orada ayıbını örter. Ahirette mahşerde sıratta. Kim istediğini yapabileceği halde yani biri onu öfkelendirmiş gereğini de yapabilecek güçte ona sahip öyle olduğu halde öfkesini yenerse Allah onun kalbini kıyamet gününün arzusuyla doldurur. Ne ifade ya. Kim öfkesini gücü yettiği halde yenerse Allah onun kalbini kıyamet aşkıyla doldurur. Ya Rabbi sahabe gibi kavuştur beni dosta Ya Rabbi der şu köprüden beni ulaştır dostuma der muhterem kardeşlerim. Kim kardeşinin ihtiyacının karşılanması için o yolda koşturursa ayakların kayacağı kıyamette sıratta Allah onun ayağını orada sabit kılar. İşte bu. Bakın muhterem kardeşlerim öyle müjde veriyor ki hadis-i şerif sıratta emin bir şekilde geçmek için müjde var. Fakat o müjdeye giden yol toplumsal barışı sağlayan Müslümanların arasını düzelten bunyanun mersus gibi bir yapı yani sapa sağlam duvarlar gibi olmasına vesile olan bir yapıdan bahsediyor. Yapın bunları ahiretinizi kurtarın dünyada da adam gibi yaşayın. Bu işleri yapan müminlerin arasında husumet olur mu? Buz olur mu? Sorun olur mu? Biri birini öfkelendirdi insan değil miyiz? Biri ona tercih çıktı hakkını yedi belki ama ölü olmasına rağmen onun ayıbını örtüyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah onların ayaklarını sıratta sabit kılacak. Hadisin sonu şöyle bitiyor. Hiç şüphesiz ki kötü ahlak yani bunları yapmamak, yani Müslümanın aleyhinde olmak, kusuru örtmemek, affetmemek, düşmanlıkta ileri gitmek, söz taşımak, getirmek, götürmek, yalan, gıybet neyse sirkenin balı bozduğu gibi amelleri yer bitirir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza buyursun. E ne dedik biraz evim? Sırattan geçerken tek nur nedir? Amellerdir. Sırattan geçerken kurtuluşa vesile olan salih amellerdir. Onlar da yendiyse Allah muhafaza buyursun. Kulun hali perişandır muhterem kardeşlerim. Biz biz olalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına kulak verelim. Sırattan emin bir şekilde yıldırım hızıyla rüzgar gibi şimşek gibi o şekilde geçebilmek için bu dünyada ne yapılması gerekiyorsa onlarla meşgul olalım muhterem kardeşlerim sırat köprüsü cennet ve cehennem öncesindeki son imtihan dedik zaten sırattan cehenneme gidecekler cehenneme hak etmiş olanlar cehenneme gönderildiler bir sur dikildi oraya artık iç tarafı rahmet cennet dış tarafında kalanlar azapta cehennemde kaldılar. Bir de inşallah bundan sonraki derslerimizde ebedi mekanlardan bahsetmeden önce bugün son olarak bir yer daha var ki onu anmadan geçmeyelim inşallah. Ölüm ve sonrası hesap günü şuuru derslerimizde bütünlük arz etmesi için mutlaka anlatmamız gerekir. Zira en azından 30 tane sahabe 50 küsur rivayette bundan bahsetmişlerdir havzu Kevser'den muhterem kardeşlerim. Yani öyle bir hakikattır ki akayet kitaplarına girmiştir. ehl sünnet uleması bu hadis-i şeriflerin tevatür derecesinde olduğunu söylemişlerdir. havz Kevser'e iman etmenin farz olduğunu bildirmişlerdir. Öyleyse bu hakikati anlatmasak eksik olur düşüncesiyle inşallah buradan da bazı şeyleri bildirip inşallah tamamlayalım Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu mahşer meydanında her peygamber için bir havuz yaratmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Tirmizi'de geçen bir hadis şerifte muhterem kardeşlerim. Diğer kaynaklarda da var. Allah Celle Celaluhu her peygamber için bir havuz yaratmıştır. Yani Hz. Yusuf'un bir havuzu var. Onun ümmeti onu o havuzda bulacaklar. Hz. Nuh aleyhisselamın bir havuzu var. İbrahim aleyhisselam İsa aleyhisselam Zekeriya aleyhisselam peygamberlerin havuzları var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her bir peygamber havuzunun başında karşıladıkları buldukları ümmetleriyle onlara orada içecek sunacaklar, lütfedecekler övünürler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben umuyorum ki benim oradaki havuzum havuzların en büyüğü olacaktır. Ve ben umuyorum ki benim orada havuzun başında karşılayacağım ümmetim en kalabalık olacaktır dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir müjde verdi orada. O havuzdan bahsetti muhterem kardeşlerim. Bu havuz tam olarak nerede? Allahu alem diyelim. Çünkü Aliyl-Gari Fıkıh etber şerhinde diyor ki oradan vereyim size. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nehri cennette Kevser denilen zaten bu. Cennet nehridir. Havuzu ise kıyamette mahşer meydanındadır. İki rivayet var burada. Birincisi hani o mahşer meydanından bahsetmiştik ya o kalabalıktan. İnsanlar ya Resulallah bizim için şefaat et hesap başlasın dediği o ağır gün. Orada bir havuz vardır. Kulların Resulullah'ı bulacakları bir yer. Bir de sırat köprüsünü geçtikten sonra bir havuz vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini karşılayacağı bir yer havuz vardır. Allahu alem ikisi de geçerlidir, doğrudur. Alimler bu şekilde bildirmişlerdir. Havuzu kevser diye kitaplarımızda geçmesinin sebebi Allahu alem şudur ki o havuzun içerisindeki suyu kaynağı besleyen cennetten akıp oraya gelen nehir olduğundan dolayıdır. Yani havuzun içerisindeki su cennet nehridir. Zaten onun öyle olduğunu bize şu hadisi şerif bildiriyor. Bakın bu dil tarif edemez. Resulullah ve selam'ın mübarek buyruğuna ihtiyacımız var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet etti. Buyurdu ki, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El kevseru nehrun fil cenneti hafetahu min dehebin. O kevser denilen öyle bir nehirdir ki cennet." olan iki kıyısı altındandır. Öyle bir nehirdir. Yani oradan gelen su havzumu dolduruyor diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o suyu tarif ediyor. Mecrahu ale durri. Yatağı incidendir. Ve yakuti ve yakuttandır. Turbetuhu toprağı etyabu minel miski. Mis kokusundan daha hoş bir kokudur. O havzun suyu Kevserin suyu Ahla minel aseri Baldan daha tatlıdır Ve ebyadu minel selci Son günlerde çok gördüğümüz Kardan da daha beyazdır dedi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Havzunu tarif ederken muhterem kardeşlerim Şimdi bu Yani Suyu Şerbeti Lütfedilecek o mübarek suyu baldan tatlı, sütten kardan daha beyaz olan bu su ile alakalı, havuzla alakalı başka hadislerde başka malumatlar da var. Özellikle de havuzun büyüklüğü ile alakalı var. İşte önü, arkası, sağı, solu bir aylık atlının gidemeyeceği mesafede şeklinde burada kinayi olduğunu söylemiştir alimler. Yani o kadar büyüktür ki ümmetimi orada karşılayacak olan şekilde büyüktür. Etrafında bardaklar vardır. Yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir defa içen bir daha susamayacaktır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim havz-ı kevserden Resulullah'a ulaşabilmeyi ve havz-ı kevserinden sunduğu o mübarek sudan içebilmeyi bizlere de nasip ve müessel eylesin muhterem kardeşlerim. Ama burada bir Mesele daha var ki onu da söylemeden geçmeyelim inşallah. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta o meşhur hadisin arkasında geliyor. Hani kardeşlerimi özledim dediği hadisin arkasında. O kardeşlerimi özledim dediği kardeşlerin kim ya Resulullah? Biz değil mi siz ashabımsınız. Benden sonra yaşayıp bana iman edecek olanlar dediği hadisin devamında. Ben onları havzumun önünde bekleyeceğim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için diyor yani ümmeti için diyor muhterem kardeşlerim kardeşim diye şereflendirdiği müminler için ahir zamanda yaşayan görmediği halde görmüş gibi ona iman eden görmediği halde sahabe gibi anam babam canım sana feda olsun ya Rasulullah diyen müminler için onları havuzun önünde bekleyeceğim ya Rasulullah dedi ashabı kiram. O kardeşlerim dediğinde kardeşlerin kim diye soran o mübarek sahabe. Aynı soruyu soruyor. Ya Resulallah senden sonra yaşamış olan hiç görmediğin o müminleri orada nasıl tanıyacaksın ya Resulallah. Hazreti Adem'den beri müminler, Müslümanlar her peygamberin havzunun etrafında koşuyorlar, koşturuyorlar. Kalabalık var, milyarlar var. Ama sen senin ümmetini o kardeşlerim dediğin kişileri nasıl tanıyacaksın o gün ya Resulallah diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tarif etti muhterem kardeşlerim vesayide geçen hadis-i şerif. Buyurdu ki: Siz düşünün bakalım. Siyah atların arasında sizden birinizin kalabalık böyle siyah atlar var hep Anlı beyaz, ayakları beyaz bir atı olsa tanır mısınız onu dedi o kalabalık simsiyah atların arasında hemen tanırız ya Resulullah dediler. Simsiyah atlar var. Ama bazılarının alnı bembeyaz Ayakları bembeyaz Bu otları bu atları Hemen tanır mısınız tanırız ya Resulallah İşte ben de Kardeşlerimi kıyamet gününde Öyle tanıyacağım ki Onların alınlarında Onların kollarında Onların ayaklarında Aldıkları abdestin izi olacak Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdest Abdest muhterem kardeşlerim Abdest almışlar Allah için temizlenmişler, taharet ehli olmuşlar, namaz kılmışlar. Onların o alınları, kolları, abdeste yıkadıkları uzuvları pırıl pırıl parlayacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de onları o abdest aldıkları uzuvlarının parlamasından tanıyacağım. Havz-ı Kevser'in başında onları karşılayacağım dedi. Yıkayın abdeste yüzlerinizi, kollarınızı, ayaklarınızı üşenmeyin. Hele hele genç yaşta mes etmeyin ayaklarınızı ruhsattır vardır ama azimet değildir yaşlılık döneminde olabilir çaresiz kaldığımızda olabilir ama genç yaşta işte mes vesaire yani bazen zor işlerle meşgul olalım evet doğrudur soğukta ayakkabıyı çıkarmak çorabı çıkarmak ayağı yıkamak doğru zordur ama orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hemen bir görünüşte şöyle tanınmak istiyorsak ya Resulallah ben buradayım. Abdesti sünnetleri sünnetleriyle aldım ya Rasulallah, Senin aldığın gibi aldım. Diye kendimizi göstermek istiyorsak Allah için abdest ehli olalım muhterem kardeşlerim. Taharet ehli olalım muhterem kardeşlerim. Hazreti Bilal gibi yapalım. Abdestten sonra bir de iki rikaat namaz kılalım. Senin ayak seslerini cennette işittim ey Bilal. Ne yaptın? Sen ne yaptın ki senin ayak seslerini dün gece cennette işittim ey Bilal dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal bin Rabah radiyallahu anha Ya Resulallah abdest aldıktan sonra iki rekat Allah için namaz kılıyorum dedi Müjdeler olsun sana ey Bilal İşte senin ayak seslerini cennette işittim önümde gidiyordun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdest Abdestten sonra Allah için namaz ameller muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar fırsatlar sunmuş ki önümüze yeter ki yapalım, yeter ki gayret gösterelim. Kim içecek ilk acaba havuzdan? Merak ediyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği hadislerde, vaktim doldu kapatıyorum, özetini söyleyeyim. Hadisin metnine girmeden muhacir, fakir, saçları, sakalları birbirine karışmış fakirlikten dolayı suffeden bahsediyor. Sufesinde olan onlardan, o alim mücahit sahabelerden, onlar gibilerden bahsediyor. Allah yolunda koşturmuş, cihad etmiş, kimse onları böyle kapılardan içeri almaya tenezzül etmemiş kişiler. Önce onlar içecek dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani şu dünyada kimsenin yüzüne bakmadığı o mübarek zatlar ama Resulullah çok değer verdiği o değerli insanlar Zenginlik güzeldir muhterem kardeşlerim ama hesabı ağırdır. Fakir olmak hele sabredilirse öyle bir makamdır ki Havuz-ı Kevser'de Resulullah'ın mübarek elinden o mübarek içiciyi taltif edilip almak demektir. Bir de Allah muhafaza buyursun bazıları vardır ki onlar da havuzun etrafına gelecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları da tanıyacak ve fakat araya melekler girecek, havuza yaklaştırmayacaklar diyor hadis-i şerifte. Bırakın onlar benim adamlarım, benden, ashabımdan, ümmetimden. Yok ya Resulallah onlar senden sonra dinden döndüler. Ondan, onlar senden sonra ehli bid'at oldular, sünnetini terk ettiler, sünnetini değiştirdiler, sünnetini ayaklar altına aldılar eğer onlar benim sünnetimden uzaklaştırarsa ben de onlardan uzağım diyecek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza buyursun. Ehli bidat olmaktan, sünnetten uzaklaşmaktan Allah'a sığınmamız gerekir muhterem kardeşlerim. Havzu Kevser'in başında o mübarek sudan içmenin tek çaresi yine amel ehli olmaktır. Özellikle de sünnetlere sımsıkı sarılmaktır. Sizi orada bekleyeceğim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Bir kavramı daha söyleyip bitirelim Teala. o da nedir? A'raf kavramıdır. Bu da birçok anlamıyla anlatılmış olmakla beraber bazı kitaplarda 10 tefsirlerde, şerhlerde bazılarında 15 değişik anlam verilmiş. Fakat en itimada şayan olan tarifi Ameller tartıldığında amelleri yani iyi amelleri ve kötü amelleri eşit gelen kişiler Araf denilen cennet ve cehennemin arasında bulunan o tepede bekletilecekler denmiştir muhterem kardeşlerim. Tabi bunu destekleyen hadis-i şerif de var rivayetler de var. Mesela Cabir bin Abdullah radıyallahu anh merfu olarak rivayet edilen bir hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum diyor. Ameller eşit gelirse ya Resulullah ne olacak? Yani teraziye vuruldu tartıldı. İyi ameller ve kötü ameller eşit geldi denk geldi Resulullah ve vesselam buyurdu ki Onlar arafta bulunacaklar. Onlar oraya isteyerek girmemişlerdir. Ama sonra Allah lütfederek onları cennete girdirecektir buyurmuştur muhterem kardeşlerim. Ama orada bir bekleyiş var. Bakın ayeti kerimede Araf suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. İki taraf arasında surdan bir perde vardır. Bahsettik ya biraz evvel. İç tarafı rahmet, cennet, dış tarafı cehennem, azam. Her birini simalarından tanıyan Araf'ın üstünde, tepenin üstünde bazı kişiler vardır. Adamlar vardır. Henüz cennete girmemişlerdir fakat oraya girmeyi şiddetle arzu etmektedirler cennettekilere dönüp onlara selam verirler cehennem etrafında cehennemde olanlara da ya Rabbi ne olur bizi zalimlerle beraber eylemediği eyleme yalvarırlar Kurtubi Taberi bu ayetin tefsirinde öyle diyorlar muhterem kardeşlerim amelleri var iyi amelleri var cehenneme girmelerini engel kötü amelleri var cennete girmelerine engel. İşte bu kişiler Allahu alem orada bulunacaklar. Korkunç bir bekleyiş sonrasında yine Allah'ın lütfuyla cennete gelecekler inşallahutaala. Fakat işi oraya bırakmayıp işi garantiye alıp sırat köprüsünden sonra Havz-ı Kevser'den Resulullah'ın lütfuyla ikramıyla şöyle bir bardak içtikten sonra tabiri caizse cennette Girebilmek var, cennete girebilmek var Allah'ın izniyle. Ona göre amellerimize sarılalım. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın, Rabbim dünya hayatında sıratı müstakiminden ayırmasın ki ahirette sırat köprüsünden geçerken yıldırım hızıyla, şimşek gibi, rüzgar gibi, kuş gibi geçebilmeyi çengellerin, kancaların, o dikenlerin yakalamadığı salih amellerle donanmış, o salih amellerin getirdiği nurla birlikte sıratı geçebilen kullarından olmayı Rabbimizlere nasip ve müyöser Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun adel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alamin.